Latife ve Fikriye. İki aşk arasında Atatürk. Atatürk'ün baş Salih Bozok anlatıyor. Giriş. Atatürk ve Salih Bozok sadece iki meslektaş, iki arkadaş, iki dost değil, bütünleşmiş iki insandır. Nasıl elimize bir iğne battığı zaman acıyı bütün vücudumuz paylaşırsa... Tıpkı onun gibi Mustafa Kemal Paşa'nın bir siyasal tedirginliği Salih Bozok'la büyük saygı ile bağlı olduğu İsmet İnönü'yü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sığgıya çekmesine engel olamaz. Sorar, hipodroma gitmekten, kendini alkışlatmaktan ne bekliyordun? Aslında bu soruyu kendi kendine soran ve kendi eliyle başbakanlığa yükselttiği İsmet Paşa'dan öğrenmek isteyen Atatürk'ün ta kendisidir. Ama başbakanlıktan uzaklaştırılmasından sonra en başta sürekli özel kalem müdürlüğünü yürüten Vedit Bey olmak üzere bütün yakın çevresi hizmetine bırakıldığı halde para çekmek bahanesiyle yürüyerek bankaya gitmeleri, şehrin göbeği sayılacak yerlerde uzun sabah yürüyüşleri yapmaları ve kendisini Harbiyeli gençlere alkışlatmalarının hipodrom cakalarının bir anlamı olması gerekti. Mustafa Kemal Paşa bunu İsmet Paşa'dan öğrenemezdi. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın aklından geçeni çok iyi bilen başyaver ve milletvekili Salih Bozok uzun parlamento hayatının tek sözlü sorusunu bu konuya ayrıntılarıyla öğrenmek için kullanmakta duraksamadı bile. İsmet Paşa'nın bu soruya verdiği karşılığı ilerki sayfalarda okuyacaksınız. Karar sizindir. Salih Bozok... Atatürk için her türlü fedakarlığı göze alır da Mustafa Kemal Paşa kayıtsız mıdır Bozok'a karşı? Atatürk'ün cumhurbaşkanı olarak bütün sofralarında yeri olan sıcak bir dostu ve arkadaşıdır Salih Bozok. Daha Trabluskarp'ı İtalyanlara karşı savunmak için Mısır'dan geçerken yazdığı mektuplarda bakın Salih Bozok ne kadar sıcak ve övgülü bir dille anlatılır. Mustafa Kemal Paşa'nın gazeteci Şerif imzasıyla yazdığı bu mektupta Salih Bozok'a nasıl bir güven ve içtenlikle bağlı olduğu apaçık görülüyor. Nitekim 2 Kasım 1911 tarihli İskenderiye'den postalanmış mektubunda Fuat Bulca ve Nuri Conker'le İskenderiye'de buluştuklarını ve Trablusgarp'a birlikte geçeceklerini yazdığı mektuba şöyle başlıyor. Hazreti Salih, seni de kucaklamak çaresini bulamadığımız için çok üzgünüm. Ama zarar yok, yüreklerimiz ve fikirlerimiz bir olsun. Ben yolculuğun bir noktasında bakılmam ve iyileşmem için İskenderiye'ye geldim. Mustafa Kemal Paşa'nın bu kadar arkadaşça yazıştığı başka bir arkadaşı yoktur. Bir parçasını aşağıya aldığım mektupta bu içtenliğin ne ölçütlere uzandığını gösterir. Güzel Salihim, güzellikle yüklü mektuplarınızı açık olarak alıyorum. Her seferinde sizi bütün içtenliğim ve sıcak sevgimle gözümün önüne getirir ve vicdanım lezzetle titrer. Ama artık Fuat'ın evlenmiş olması, senin zaten evli bulunman yüzünden azıcık ciddileşeceğiz, öyle değil mi? Bir süre de kalemini ciddi konularda yürütmeye çalış bakalım. Nasıl olacak? Fuat Bulca'nın evliliği Mustafa Kemal Paşa'yı bir hale etkilemiş görünüyor. Salih Bozok'a yazdığı Mustafa Kemal Paşa efsanesi. Gazi'ye dair bildiklerini yaz. Bunu yapmazsan tarih seni mahkûm eder. Salih Bozok. Ben Mustafa Kemal Paşa'nın sadece arkadaşı, dostu değil, hayranıydım. Başka yapıda insan olduğu ilk bakışta belli oluyordu. Bakışları başkaydı, düşünceleri başkaydı, insan münasebetleri başkaydı. Velhasıl o kadar başkaydı ki tanıyanlar ya ateş böcekleri gibi ışığına pervane kesiliyorlar ya da çekilip gidiyorlardı. Ben pervane kesilenlerdendim. Ona inanıyordum. Önümdeki uçuruma atla dese hiç düşünmez atlardım. Hem de ölmeyeceğime inanarak. Çünkü Mustafa Kemal Paşa... Benim arkadaşımdı, dostumdu, kötülüğümü dünyada istemezdi. O bana şu uçurumu atla diyorsa bir bildiği vardı elbet. Önlemini almıştı, besbelli ki bana atla diyordu. İşte böyle görüyordu Mustafa Kemal Paşa'yı, işte böyle inanıyordum. Koca bir kırk yılı birlikte geçirmiştik, Mustafa Kemal Paşa ile. O buyurdu ben yaptım, gölgesi gibi yanı başındaydım, hep. Kırk yıl bu, dile kolay. Azarladığı da oldu, koltukladığı da oldu ama Allah şahit hiçbir gün kalbimi kırmadı. Gizlisi saklısı bendedir. Bütün sırları, mektupları, gizlenmiş öfkeleri, yaşanmış sevinçleri bendedir. O da bana inanıyordu. Al Salih bunu da koy bir kenara. Gün gelir lazım olur diye verirdi bu mektupları bana. Ben de onları ta Selanik günlerinden bugüne kadar üzerlerine titreyerek sakladım. Bugün 1941 yılının ilk günü. 60 yaşındayım. Dünyadan ne umuyorsam, ne bekliyorsam bunların hepsini katmer katmer fazlasıyla elde ettim. Mustafa Kemal Paşa sayesinde yaşadım ve her şeye kavuştum. Şimdi samimiyetle söyleyeyim ki artık yaşamaktan, Mustafa Kemal'in olmadığı bir dünyada yaşamaktan hiç mi hiç zevk almıyorum. Bana ölenle ölünmez diyorlar. Ben ölenle ölmüyorum ki. Yaşayamadığım için ölüyorum. Siz oksijensiz bir dünyada yaşayabilir misiniz? İşte Mustafa Kemal benim hayatım için bir oksijen. Bugüne kadar geçen hayatımı nasıl Mustafa Kemal Paşa'ya adamışsam bundan böyle geçecek hayatımı da Mustafa Kemal Paşa'nın buyruğunda geçirmeliyim. Biliyorum o öldü, artık buyruk veremez. Ama bana eliyle verdiği mektupları sımsıcak anıları var. Yalnız benim bildiğim tutumları, davranışları var. İşte ben bundan böyle bu anıları yazacağım. Bu olayları anlatacağım. Gidişi ile sevimli hale koyduğu öbür dünyanın kapısını çalana kadar. Böylece yine onun buyruğunda, onun güveninde yaşayacağım. Mustafa Kemal Paşa... Dinamit misali bir insandı. Dinamitin nasıl gücü büyük kendi küçükse Mustafa Kemal Paşa da gücünün yanında hep küçük görünürdü. Bu kapıyı aralayarak anılarımı anlatmaya gireyim. Şairin hakkı var. Söylenir güzelliğin hep efsane efsane. Bir gün Mustafa Kemal Paşa ile birlikte köşkün arka tarafındaki bağlarda geziniyorduk. Bağ evlerinden birinin önünde sevimli ve ihtiyar bir karı koca oturmuş vakit geçiriyorlardı. Bize hoş gözlerle baktılar. Sonra yine birbirleriyle konuşmaya başladılar. Bu komşular yeni komşuları Mustafa Kemal Paşa'yı herhalde tanımıyorlardı. Yanlarına sokulduk. Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Mustafa Kemal Paşa geçer mi buralardan görür müsünüz? İhtiyar başını kaldırarak. Yo dedi. Koca Mustafa Kemal Paşa'nın buralarda işi ne? Şuradaki köşkte oturmuyor mu? Heya. ya. Ee, siz varıp hoş geldin demediniz mi? Kara esvaplılar adamı yanına mı yaklaştırıyor ki? Varıp hoş geldin diyelim. Soruları ben soruyordum. Mustafa Kemal Paşa sadece dinliyordu. İhtiyarın son sözü üzerine birbirimize bakıştık. Kara esvaplılar dediği Giresunlulardan kurulmuş muhafız taburu çekirdeğiydi. Bu kadar zaman oldu Ankara'ya geleli Mustafa Kemal Paşa. Hiç mi rastlamadın yolda molda? İhtiyar önemli bir söz söyleyecekmiş gibi hazırlandı, diklendi. Elini kuşağına sokarak, sesine azamet koyarak konuştu. Görmesine gördük ya hep cumaları. Hacı Bayram Camii'nde. Paşa ruh gibi Müslüman. Hep minberin kenarına oturuyor. Biz oralara kadar sokulamadığımızdan uzaktan gözlüyoruz. İhtiyar bizim paşa ile birbirimize baktığımızı görünce iyice şişinip kasıldı. Paşayı yolda molda görmüştün kaç para? Camide göreceksin camide. Aklar giyinip hep ak dediysem sıradan ak değil. Sabah ağartısı gibi bir şey. Görmeyene anlatılır mı canım? Bu sevimli ihtiyar karı kocanın yanından sessizce uzaklaştık. Mustafa Kemal Paşa o güne kadar bir hafta bile cuma namazına gitmemişti. İhtiyarın da kendisini görmesi olanaksızdı. Ama vatanı rastgele bir insanın kurtarması mümkün olmayacağı için Mustafa Kemal Paşa'nın evliya olması lazımdı. Nitekim ihtiyar o hava içinde anlatıyordu bunu bize. Mustafa Kemal Paşa çok kısa bir zaman içinde Ankara'da efsane olmuştu. Şairin dediği gibi söylenir güzelliğin hep efsane efsane. Hızır aleyhisselam verdi. Yine Kurtuluş Savaşı günleri. Alpu'dan otomobille Eskişehir'e gidiyoruz. İkindi akşama kaymış. Karanlık bastırmakta. Yol göstersin diye bir çocuk aldık arabaya gidiyoruz. Paşa çocuğu işaret ederek konuş dedi. Çocuk şoförün yanındaki basamağa basmış ayakta gidiyor. Yüzünde akşam güneşi. Adın ne senin delikanlı? Ahmet. Okuyor musun? Ah. Bir Mustafa Kemal Paşa var hiç duydun mu? Duyulmaz olur mu? Gördün mü bari? Yoo görmedik. Görsen ne yaparsın? Eğlenemiyorsun. Görmek bize mi kalmış? Eğlenmek yok, konuşuyoruz. Tut ki bir yerde rastladın. Gördün Mustafa Kemal Paşa'yı. Ne yaparsın? Akşam güneşinde kırmızıya kesmiş yüzünü ışıl ışıl aydınlatan bir gülümsemeyle. Ayağına köprü olurdum, bas da geç diye. Paşa, ben, şoför, tepeden tırnağa duygu kesilmiştik. Bir karışlık çocukta bu adam boyu severlik neydi? Gözlerim nemlendi. Yüzümü bir süre yele tuttuktan sonra küçük Ahmet'e döndüm. Aferin dedim. Yaman kuvayi milliyeci olacaksın sen. Yiğitliğin ağızlarda gezecek hep. İnşallah. Madem ki Mustafa Kemal Paşa'yı bu kadar seviyorsun, işte sana onu göstereyim. Elimle arka kanepede oturan Mustafa Kemal Paşa'yı işaret ettim. İşte Mustafa Kemal Paşa. Ahmet... Alaya alınma korkusu içinde yavaş yavaş Mustafa Kemal Paşa'ya baktı. Süzdü, bir süre yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, sonra son derece ilgisi soğuk bir sesle ''Olur ha?'' dedi. Besbelli gözü tutmamıştı Mustafa Kemal Paşa'yı. Kendisini aldatmak istediğimizi aklı kesmişti. Bu ''Olur ha?'' sözünü de bizim hatırımız için söylediği anlaşılıyordu. Ahmet yüzü güneşe dönük, çukurlarda sallanıp debelenen otomobilden düşmemek için şoför kapısını sıkı sıkıya yapışmış gidiyor. Paşa bütün yorgunluğunu sırtından atmış, kıkır kıkır gülüyordu. Eski şehre yaklaşıyorduk. Bir tepenin üstünde ateş yakılmıştı. Tepeye yaklaştıkça ateşlerin yol boyu öbek öbek tutuşturulduğunu gördük Ahmet'e. Ya bu ateşler ne Ahmet dedim. Ahmet şöyle bir ölçüp biçtikten sonra marabacılar kiracılar yakmışlardır ısınmak için. Ahmet kesinlikle benim kendisine Mustafa Kemal Paşa diye gösterdiğim adam için insanların yola döküleceğine hele hele meşaleler yakılacağına hiç mi hiç inanmıyordu. Mustafa Kemal Paşa kim, arabadaki kim? Tutuşmuş meşalelerin arasından geçip başta Eskişehir valisi Fatin Bey olmak üzere Şehrin ileri gelenlerini karşısında görünce Ahmet'in teddili şaştı. Bir kalabalığa bir Mustafa Kemal'e baktıktan sonra az önce halt ettiğine aklı kesince otomobilin durmasından yararlanıp oğlak gibi yere zıplaması ve kalabalığa karışması bir oldu. Hemen koşup yakaladım. Etme beyim biz halt ettik. Etmedin ne demek gel benimle beraber İyice gör Mustafa Kemal Paşa'yı. Fıldır fıldır gözlerle durmadan beni ölçüp biçiyordu. Acaba doğru mu söylüyorum yoksa demin yaptığı edepsizlik için güzel bir daya hak mı edecek? Ben de gözlerimle yüzümle güven verdim. Bir süre yanımda sıra yürüdü. Sonra hem beni sınamak hem de bir isteğini gerçekleştirmek için madem Mustafa Kemal Paşa'ymış oh beyim bırak da yüzünü göreyim doya doya. Koca yol boyunu kafasızlığımızdan yitirdik. Bir de şuncacık zamanı elden çıkardık mı? Bizi aptallığımızdan gayrı türküler koyarlar da söylerler. Tamam oldu. Savuşma da nereden bakarsan bak. Fırladı gitti. Göz ucuyla izliyordum. Bir bakıyorsun, vali ile Mustafa Kemal Paşa'nın bacakları arasında görünüyor. Sonra hoplayıp kalabalığın en gerisindeki tümseye kaymış oradan bakıyordu. Paşa'ya küçük Ahmet'in hikayesini anlattım. Çok hoşlandı. Zaten fıldır fıldır gözleriyle bir şuradan, bir buradan kendisini ölçüp biçen Ahmet'i o da fark etmişti. Bana "Kendisine 25 lira ver." dedi. 25 lira o yıllar büyük paraydı. Servet Dadeta. "Yanlış mı anladım?" diye sordum. "25 kuruş mu buyurdunuz?" Mustafa Kemal Paşa niçin duraksadığımı hemen anlamış olacak ki güldü. "Hayır, kuruş değil, lira." ''Ver de bir inek alsın, öküz alsın, dua etsin sağlığımıza, memleketin geleceğine.'' ''Emredersiniz.'' dedim ve Ahmet'i bir köşede yakaladım. ''Al bakalım, bu da senin.'' Kemal Paşa veriyor. Avucunu açıp baktı, sayamayacağı kadar çok parayı görünce eti vuruluyormuş gibi çığlığı bastı. ''Aman beyim gözünü seveyim, bunca parayı nerede buldun diye anam beni dayağı yatırır ki siz sesimi Ankara'dan duyarsınız.'' Para da istemem, pul da istemem. Koskoca Mustafa Kemal Paşa ile bir otomobilde gittik, konuştuk. Asıl bu ne para? Bu para ki pankalara sığmaz. Sen bu bankonotları geri al. Mustafa Kemal Paşa verdi dersin diyorum, anlatamıyorum. Ayak kirası verdiler dersin diyorum. Bu sefer de o altın ayağı ben nereden bulayım? Benim ayağımın bir yıllığı bu kadar etmez. Gözünü seveyim. Bey beni yakma diye canını yerlere atıyor. Sonunda benim öfkem başıma sıçradı. Yapacak bir sürü işim var. Bana bak dedim. Bu parayı al ister Mustafa Kemal Paşa verdi de ister Hızır Aleyhisselam önüme çıktı. Verdi de ama al şu parayı. Ahmet'in gözleri birden açıldı. Tamam beyim. ''Sen buldun anamı kandırmanın yolunu.'' ''Hızır Aleyhisselam'' derim. Şu bildiğin Hızır Aleyhisselam peydahlandı önümde. Bu parayı avucuma döşeyi verdi ve dedi, ''Bunu böylece anana götüreceksin ki anan bununla bir inek alsın. Sabahları bir kap sütü sen başına dikeceksin. Bir kap sütü de anan. Üstü artanı olursa onu da bir afiyette yersiniz.'' dedi derim. ''Oh bir güzel inanırım buna.'' Benim fukara anam, fukarayı Allah'ın koruduğu belli bir şey ya ama hukumatın fukarayı belli bir şey vereceğine oh beyim bizim mıhtarın kocacamızı bile inanmaz. Bunu Mustafa Kemal Paşa'ya anlattığımda ikimizin de gözleri doldu. İşte böyle mübarek insanlar için dövüşüyorduk. Aha sıfatı aha kendi. Mustafa Kemal efsanesini bir olay daha anlatarak noktalayayım. 26 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinde düşman yüz geri etmiş İzmir'e doğru kaçıyor. Biz bazen süvarilerle bazen piyadelerle yan yana Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili ile peşini bırakmıyoruz. Nif kasabası Kemal Paşa çevresindeki köylerden birinin yanından geçiyoruz. Köy ahalisi çoluğu, çocuğu, yaşlısı, genciyle yol boyuna dökülmüş. Açacak sofrası, uzatacak ekmeği yok ama testisi, maşrapası var. Kaptığı gibi yol boyuna dizilmişler. Gelene uzatıyorlar, geçen uzatıyorlar. Susamışsındır yiğidim, hele iç. Çok yaşa, ellerin nuru olsun, nine. Bir nakliye kolu yolu tıkamıştı. İster istemez durduk. Mustafa Kemal Paşa bu arada bir sigara içmek istedi. Toz gözlüklerini alnına kaldırdı. Tabakasını çıkartarak bir sigara yaktı. Köylüler çevremizi sarmışlar. Hep bir ağızdan kurtulmanın sevincini söyleşiyorlar. Elbiseleriyle arabanın tozunu siliyorlar. Testilerindeki su ile yıkamaya çalışıyorlar. Dualar okuyorlardı. Biz de bir daha yaşanmaz tabloya bakıyorduk. Birden içlerinden biri toz gözlüklerini alnına kaldırmış Mustafa Kemal Paşa'yı dik dik bakmaya başladı. Hemen tetiklendim. Bir süre sonra yavaş yavaş elini arkaya doğru attı. Sandım ki silah çekecek. Elimi tabancama en yakın noktaya getirdim ve kılıfa açtım. Adam arka cebinden umduğum silah yerine bir kağıt parçası çıkardı. Avucunun içine sıkıştırdığı kağıda baktı. Mustafa Kemal'e baktı, kağıda baktı, Mustafa Kemal'e baktı. Aha ağlar, aha be, aha Mustafa Kemal Paşa, aha sıfatı. Avucundaki fotoğrafı gösteriyordu. Aha kendi. Mustafa Kemal Paşa ne o zamana değin görülmüş, ne ondan sonra görülecek dehşetli bir sevgi hücumuna uğradı. Kim neresini ele geçirmişse öpüyor, okşuyor, yüzünü, gözünü sürüyordu. Kadınlar, genç kızlar çizmeleri üzerinde birikmiş tozları parmaklıyorlar, sonra bu tozla gözlerine sürme çekiyorlardı. Bu hiçbir kalemin anlatamayacağı bir manzaraydı. Mustafa Kemal Paşa ağlıyor, ben ağlıyorum. Şoför ağlıyor, köylüler ağlıyor. Üzerinden hala duman tüten taze savaş toprakları mutluluk yaşlarıyla sulanıyordu. Havada barut kokusu ve hıçkırıklar vardı. İşte Mustafa Kemal efsanesini size anlatan üç unutulmaz tablo. Bu tablolar gelecek kuşaklara vatan fikrinin yaşanmış tarifini yapacaklar.